575, numaralı konu, amellerin zahirine göre değerlendirilmesi, Hz. Ömer'in amellerin zahirine göre değerlendirilmesi hakkındaki sözleri, evet, Abdullah bin Utbe bin Mesud şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer'in şöyle dediğini işittim, Hz. Peygamber zamanında bazı insanlar vahiy azarlanır ve rezil edilirdi, artık vahiy kesilmiştir, gizli hallerinizi bilemeyeceğimiz için sözleri amellerinizin zahirine göre değerlendiririz, hayır tarafını gösteren kimseyi emin sayar ve onları, inanırız onun iç alemini bilemeyeceğimiz gibi bundan sorumlu da değiliz. İç alemi hususunda onu hesaba çekecek olan Allah Teala'dır. Bize şer tarafını gösteren kimseyi, iç aleminin temiz olduğunu iddia etse bile emin saymayız ve kendisine de inanmayız. Hazreti Ömer ilk kutbesinde Allah'a hamdüsen alır ettikten sonra şunları söylemiştir: Ben sizlerle, sizler de benimle imtihan olunmaktasınız. Ben iki arkadaşımdan, Hazreti Peygamber ve Ebu Bekir, sonra sizin başınıza geç. Gözümüzün önünde olanları bizzat biz sevk ve idare edeceğiz, bizden uzakta olanlara gelince onları da kuvvet ve ehliyet sahipleri sevk ve idare edecektir, iyilik yapanları daha güzeliyle mükafatlandırır, kötülük yapanları da cezalandırırız, Allah sizleri de beni de affeylesin.